Evet, e, Göktürk Stüdyolarında kayıt yapıyoruz. E, bu sefer biraz hem e, konuk alıyoruz arada, bazen de farklı programlar yapıyoruz. Çünkü 3. sezon Atilla ile birlikte oturduk dedik ki sevgili Atilla farklı bir şeyler yapalım. Bu sefer o da dedi ki. ''Benim böyle bir fikrim var.'' dedi. Neydi o fikir Ataylı? Aflakları bir işin içine sokalım dedik. <gülüyor> evet. Biraz da müzik ağırlıklı programlar yapalım dedik. Ama tabii ki o konuklu programların tadı damağımızda olduğu için ondan vazgeçmek de mümkün olmadı, olmayacaktı. Şimdi bu hafta en son geçen hafta erkek vokal yapmıştık. Çok da böyle ihmal ettiğimiz bir müzik dalı demeyeyim de e, çok fazla erkek vokalistlere programda ilk üç sezonda yer vermediğimizi farkına varınca bir e, erkek vokal e, özel programı yapalım dedik ama tabi hemen onun arkasından bu seferde başka bir şey yapmak e, icap etti bu seferde sıra geldi Hadi dedik kadın kadın falan. vokallere e, kadın vokaller programı tahmin edeceğiniz üzerinde baya bir uzun olacak dört serilik bir, bir maraton bu çünkü çok kabaca şöyle bir Ahmet'le ee, üstünden geçtik. Her bir erkek vokaliste neredeyse dört kadın vokalist çıkartabiliyor gibiyiz. Evet hani diyorlar ya cennete gittim bilmem kaç kişiye bilmem ne düşüyor falan diye böyle vaazlar <gülüyor> bu 1'e 4 oldu evet, biraz şey oldu evet manidar evet, oldu. oldu. <gülüyor> Aha, evet. Ama şöyle söyleyeyim ee, inanılmaz bir seçki oldu. Ee, bu programda şimdi kadın vokar volüm 1 diyeceğiz. Evet volüm 1 diyeceğiz. Ee, yani böyle çok süper kronolojik gitmedik ama şöyle bir geriye dönüp baktığımda seçkileri birazcık da sanki öyle gitmiş gibiyiz. Yani bir daha eski dönemlerden başlayacağız. Daha genç sanatçılara doğru yol alacağız 4. volüme geldiğimizde. Valla biz parçaları seçerken keyif aldık. Şunu tekrarlamakta fayda var. Tamamen plak ve kendi arşivimizdeki plaklardan bu seçkiler bir herhangi başka bir yerden bir kayıt yapmıyoruz bu konuksuz programlarda. Hani bunun da öyle bir özelliği olsun istedik. Kendin pişir kendin ye dedikleri bir program aynen, evet, oluyor. Aynen öyle oluyor. Şimdi yavaş yavaş ilk parçamıza geçeceğiz ama madem böyle konuksuz programlar yapıyoruz birazcık hem çaldığımız parçaları hem de çaldığımız sanatçıları sizlere tanıtmak faydalı olur diye düşündük gerçi bu akşamki seçkinin çoğu çok tanıtılmaya ihtiyacı olan sanatçılar değil ama şimdi ilk parçada ne yapacağız Ahmet Kadın Vokal deyince evet, ilk akla gelen, ilk akla gelen Billy Holiday'den evet, başlayalım Billy Holiday'den show. başlayacağız çok çok Zor bir hayatı olmuş. En, çok enteresan bir kimlik. Ee, 1915 Philadelphia doğumlu, New York'ta da 1959'da evet, 4 yaşında. Evet, evet çok uzun yıllar işte uyuşturucuyla boğuşmuş. Nitekim. Evet. Enteresan geçirmiş. bir şey var, lakabı var. Lady Day. Lady Day. Evet. Evet, o da lakab. galiba şey, Lester Young. Bir, bir ara Leicester birlikte oldukları dönemde galiba Leicester koymuş. Evet. Vilioli takmış o ismi. E, Valla tabi ilginç bir ses. Çok duygusal bir ses ve çok da politik bir ses e, aslında bakarsan. Ve, ve inanılmaz da aslında yetenekli bir yani şarkıcılık i̇nanılmaz, yapıyor. Tabi. Yazarlık yapıyor ve bestecilik de yapıyor. Ve aktivist Bu, bir tarafı ya, da ya, var. Yani aktivist var falan. E, şimdi ondan... Yani çok politik dedik. Herhalde belki de jazz tarihinin en politik parçalarından bir tanesini seçtik. Ha, Hapisi yatmış, bir sürü çok, e, evet. sağlık sorunları yaşamış o sırada falan. Yani. Çok evet, evet çok çok zorlu bir hayatı olmuş. Hatta e, galiba bir belgeseli de vardı. Şimdi hatırlayamadım belgeselin ismini ama hayatını çok güzel anlatan e, bir e, dokümanter idi o. Seyir, dinleyiciler hani fırsat bulurlarsa onu evet. seyretsinler Billy Holiday hakkında. 1930'larda başlamış şeyi e, yükselişi. Hem Harlem'de gece kulüplerinde şarkılar söylemiş falan. Yani aynen, böyle aynen. aslında ağır bir gençlik geçirmiş vaziyette. Öyle. Böyle e, Nasıl bir parça geliyor bileöl Şimdi parçaya gitmeden önce şeyi bahsesten bir bahsedelim dedik. işte Caz en politik parçalarından bir tanesi. Parçamızın ismi tahmin edeceğiniz üzere Strange Route. bir 1939 Yılında galiba yazılmış bir şiirden esinlenilerek parçaya dönüşmüş. Komodor işte, Co Ricardo plak baktım. Olabilir, evet, olabilir. 1939. Evet, olabilir. Evet. Ee, i̇şte bu Güney eyaletlerde Siyahilerin linç edilmesini anlatan çok da hakikaten duygu dolu bir parça Billy Holiday'de hakkını veriyor parça. Evet, çok enteresan. Aa, plan kapa. Tüyler ürpertici. Strange Fruit falan kapağında bir sürü ağaca asılmış Tüm insan figürleri evet. var. Bunlar tabii e, kendi renginden olan insanlar. Sen, o evet. zamanki ırkçılık sloganıyla bunlara karşı böyle yapılmış bir katliamla alakalı evet. bu evet, evet. E, şarkıda. Çok, evet. Plan kapağını gördüm böyle evet, tüylerimdüken evet, diken kendi evet. oldu. Evet. <Gülüyor> Bakalım parçayı dinleyince de aynı şeyleri hissedecek, hissedecek miyiz? Hiss. Billy Holiday'den geliyor Strange Fruit. strange fruit blood on the leaves and blood at the root black bodies swinging in the southern breeze strange From the poplar tree twisted mouth scent of magnolia sweet and fresh then the sudden smell of burning flesh here For the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop he is a strange and bitter Diyeceğiz dinleyicileri ee, tekrar iyi akşamlar diyelim Perşembe günü bizi dinleyenlere Cuma dinleyicilerinde Tünaydın diyelim tünaydın biliyorsunuz bu sezon başından itibaren tekrar programları Cuma günü saat 16'da şimdi müthiş bir ses geliyor ee, Billy Holiday'den sonra müthiş bir sesle geliyor lakabı The First Lady of Song ve out Queen of Jazz olarak tanınıyor. Ee, i̇nanılmaz bir Scott tekniği var. Ee, kendisine has bir duygusallıkla söylüyor bunu. Ee, i̇nanılmaz bir nefes. Kim bu? Atilla. Şimdi dinleyiciler herhalde anlamışlardır. İkinci parçamız Ella Fitzgerald'dan gelecek. Ella evet. Fitzgerald'da 1917-1996 yılları arasında yaşamış. Belki de caz, vokalin, yani erkek kadın en, en iyi temsilcilerinden bir tanesi. bir tanesi. O 1917 Virginia doğumdu. Sonra da Kaliforniya'da ölmüş. Evet, tabii çok uzun yıllar New York'ta sahne aldı. Dediğin gibi First Lady diyor Song, Queen of Jazz hep New York sahnesindeyken. Atilla ona 13, 13 Grammy ödülü. Doğrudur. 13 Grammy ödülü. Ben şöyle bir ya nedir? Hani birkaç tane Grammy'i biliyordum ama kaç tane olduğunu bilmiyordum. Bir baktım e, 13 tane Grammy. Eee şimdi olunca tabii. Evet. E... Üç, oktavdan Üç oktavdan şarkı söylüyor. Yani muhteşem bir ses. Ben bir oktavı becerememişken 3 oktavdan şarkı söylüyor. Şapka çıkarmam lazım bu da. Şapka çıktı, kal gözüktü durum olacak bizde. <gülüyor> Öyle oldu evet. Ee, Ella şarkıcılığın yanı sıra bir de bütün gençlere inanılmaz yardımcı olmuş bir sanatçı. Evet. Çok genç müzisyenler yetiştirmiş. Yani kendi döneminden sonra gelen sadece vokalistler değil neredeyse tüm cazcıların hocası yani hocaların hocası gibi aslında bakarsan çok büyük etkileşimleri var evet. caz dünyasına. Bir de tabii Ella'nın bir özelliği daha çok büyük orkestralarla çok nefis standartları evet, söyledi. Evet, müthiş evet. müthiş onlar evet. yani. Yani bu aslında sırf Ella'ya bir program yapsak yeridir tabii yeridir ki. Yani Doğrudur, bitmez. Evet, doğru, aslısın evet. Ee, Şimdi dinleyeceğiz Ella Fitzgerald'dan? Ella Fitzgerald'dan Tender'le dinleyeceğiz. Tender'le Caz standartı. Evet. E, 46 da ilk kez çıkmış bu parça. Dediğin gibi caz standartlarının en önemli eserlerinden hmm, bir, bir tane. tanesi. Evet. Aa, bu ka ilk kayıtta bir e, Brezilyalı şarkıcı yapmış. Evet ilk ilk versiyonu öyle. Evet. Sonra e, ondan sonra bir e, ikincisini ikinci defa bu parçayı Saravon'un. Saravon bir versiyonu bir var. Versiyonu bu var. da e, herhalde üçüncü versiyon ama çok iyi versiyonlardan bir tanesi. Evet. Hep birlikte dinleyelim. Tenderly. Eda Fisyal'tan gelsin. Thank you very much. We we had a request to do Walter Gross's uh, "Tenderly," so I think I better tell you before I start singing that there's one line I don't know. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> the evening breeze caressed the trees. early the trembling trees embrace the breeze. sevgili laflıcağız dinleyicilerim Kadın Vokaller serisinin ilk programından tekrar merhabalar sizlere umarım keyifli bir program oluyordur bizim kendi arşivimizden plak koleksiyonlarımızdan seçtiğimiz parçalar eşliğinde şimdi Bill Holiday dedik Ella Fitzgerald dedik üçüncü bir kraliçe daha geliyor evet kim sence Ahmet <gülüyor> yani derse ilk, derse. i̇lk üç kim dersen <gülüyor> Saravon evet ee, o da tabi cazın efsanevi seslerinden bir tanesi ee, Divine One ona da bir, bir lakap takılmış da bir zamanında ee, muhteşem vokali geniş ses aralığı ve yani, olağanüstü tekniğiyle herhalde top 3 e, kadın Fakat e, bir tanesi <gülüyor> Demincek ee, konuşurken beraber müzik arasında aklıma geldi ee, Amerika'da bir, müzik yarışmasında... Benim sesim biraz yükseldi sanki gibi geldi. Ben biraz açtım. Evet. <gülüyor> müzik yarışmasında... Sevinç Tevsin de katıldığı bir müzik yarışmasında Sevinç Tevz yarışmada birinci oluyor diye aklımda kalmıştı. Evet onu araştırdık, evet sen onu iyi ki söyledin. Ee, çok aslında mühim bir bilgi. Ee, 1948'de Sevinç Tevsin bir e, Amerika ziyareti esnasında Arif Mardin'in For You adlı bestesini e, seslendiriyor bir yarışmada. Ve birinci oluyor, ikinci de Saravan oluyor. Yani <gülüyor> enteresan bir... Ya tüylerim diken diken evet. oldu. Hakikaten Sevinç Tehisi de e, bir ses, evet, muhteşem bir yetenek. Bundan sonraki programlardan bir tanesinde Kadın Vokaller'de Sevinç Tehisi'nin bir parçasını çalalım. Bende bir tane 45'liği var. E, Kanser Derneği adına düzenlenmiş bir plan, bir 45'liği. O benim aklıma geldi. Aslında bir Türk e, Kadın Vokalistler programı yapmayı düşünüyorum istersen ha. orada çalalım. Tamam o da olur. Onun giriş parçası olabilir. O, o, evet, o ya, güzel bir program olacaktır. Bunların bu saydığımız şarkıcıların hepsi e, belli bir fakirlikle ve belli bir hmm, yoksullukla zor yaşam bir hayattan, zor bir hayatlarının evet, geçiyor. Hepsi ee, Sarabogun'da e, kilise korusunda şarkı evet, söylüyor evet. E, ve ondan sonra 1940'ların başında. E, or büyük evet, orkestrasına yani, giriyor. Giriyor ve o şekilde yol almaya başlıyor. E, tabii müthiş bir ses derinliği gene Saravoğlu'nun kendi tarzı ve çok etkileyici bir e, vokal tekniği vokal var. Vokal tekniği var. Evet. E, çok da farklı yaptığı işler var. Yani Latin cazından tutun işte Beatles cover'larına kadar yani caz standartlarını hep çoğumuz biliyoruz ama e, müzik dünyasına çok çok çok ciddi katkıları olan bir müzisyen bir vokalist Sara Vaughn. Evet, 1924 doğumlu New Jersey. Evet 24 Sonra da doğumlu. 1990'da Kaliforniya'da 90. vefat ediyor. Evet. Fakat çok enteresan bir de okuduklarımın içinde şey çıktı. 4 tane evlilik yapıyor. Ben onu bilmiyordum. O yapmış mı acaba? Baktım. Kadar? Yani Aa, ne enteresan. oluyor diye. Mesela sen o tarafı magazine Ben, ben o magazin tarafına <gülüyor> baktım ne oluyor bir de diye. 4 evlilik. Benim de yakında şarkı söylemem gerekebilir. Oraya <gülüyor> mı gidiyoruz? <gülüyor> Oraya doğru gidiyoruz. Peki ne gelecek ee, Saragossa'dan? Eee şey geliyor. How long this a pardon neydi bakayım? Evet How Öyle long da. has this been? Has this been going, going on, on diye diyeceğiz. bir e, müthiş bir parça bir, geliyor. Evet bu da e, oldukça eski bir parça 1927 George Gershwin e, imzalı bir parça. Bir müzikalden funny, funny face müzikalinden. Bizim sesler bugün biraz böyle şeyli, cızırtılı, cızırtılı gırtlaktan geliyor. Cızırtılı, evet giriyor. aynen. Aslında Saravogan'ın da çok böyle bildik parçaları var. Misty, Lullaby of Birdland. Tabii çok meşhur Sand parçalar in var. Sand the evet. Clone. Evet. Doğru, doğru. Ee, peki gelsin bakalım Saravogan'dan. How long has this been going on? Hep birlikte dinliyoruz. Neath the stars at bazaars Often I've had to caress men Five or ten dollars Then I'd collect From all those yes men Don't be sad I must add That they meant no more than chessmen Darling, can't you see T'was for charity Though those lips have made slips it was never really serious who'd have thought I'd be brought to a state that's so delirious You click as new. Make it for. Make it for. kolay da bundan sonrakileri belki böyle kolay kolay evet. tahmin edemeyebilir sevgili dinleyiciler. Ee, bu da bu e, 1920 Harlem New York doğumlu bir sanatçı ve 1994'te Kaliforniya'da vefat etmiş. Vokal ve piyano. Küçük yaşlarda piyanoya başlamış. Bu ee, ...ve bu becerisiyle ilk dikkati çekmiş... ...ondan sonra 1940'larda... ...Coty Williams Orkestrası'nda yer alarak... E, ...profesyonel yaşantısına başlamış... E, ...bu dönemde de... E, ...tabii ilk e, sunduğumuz Billy Holiday ile... ...tanışma fırsatı bulmuş ve onlardan büyük ilham alan biri... Evet, ...kim e, Atilla? E, şimdi sırada Carmen McRae var... Evet. E, ...senin de söylediğin gibi hem piyanist hem e, vokalist... E, yani e, senin söylediğine bir ek olarak hani ilk üçü belirlemek çok kolay oldu ama ondan sonrakileri yani en azından hangi sırayla çalacağımızı e, bir hayli düşündük kafa patlattık ama hani Carmen McRae de e, herhalde caz vokalinde ilk beşe e, girebilecek kapasitede bir e, büyük bir vokal e, o yüzden o yüzden ...ilk, ilk e, seride... ...Kado Mokallerin ilk serisinde... ...ona yer vermek istedik. E, Şarkıların çok enteresan... E, ...sözleriyle birlikte özelliği... E, ...şarkının özüne dokunarak... ...dinleyicilerde... ...derin ve duygusal izler bırakarak... Sahne evet, duruşu ve performansları böyle. Evet. Bir özelliği de Atilla inanılmaz turne yapmış. Evet, Carmen McRae çok gezmiş. Yani biz bizdeki arşiv plaklara bakınca da bir, bir, bir çok canlı kayıt var ve dünyanın farklı ülkelerinde, farklı coğrafyalarda evet. çok konserler vermiş. Bir farklı özelliği de Carmen McRae'in e, hiç vokal yani hiç bestesi veya söz bestesi demeyeyim güfte de demem lazım. Sözü olmayan jazz standartlarını da söz yazarak onları evet. söylemiş. O da hoş bir Çok çok geniş özellik. bir repertuarı var. Klasik jazz parçalarından popüler parçalara kadar böyle inanılmaz bir geniş yelpazeyle evet, evet. E, performanslarını yapıyor. Yapıyor, evet. Ee, biz sizler için bu akşam I Only Have Eyes For You isimli parçasını seçtik Carmen McRae'den. Bu da çok çok fazla coverlanmış yani hem caz dünyasında hem pop dünyasında işte Simon Garfunkel'dan tutunda birçok müzisyene imkan vermiş bir parça. 1934 yanlış hatırlamıyorsam o da bir film müziği olması lazım diye düşünüyorum. Şimdi hemen bir notlara bakınca evet 1934 Dames filminden e, alınma bir parça. Carmen McRae. Onu bilmiyordum. Onu da bu arada. Ben de evet. Irony Hewise'i ben daha yeni bir parça zannediyordum. Araştırırken dikkatimi çekti. O, o da hani oldukça eski bir parçaymış. Yani bana biri sorsa evet. dese ki I only have eyes for you dese neyin müziği falan. bir James Bond filmi falan gibi Aa, gelir aklıma. Değil mi evet He? aynen aynen ee, çok doğru ee, çünkü o, o yıllarda çok fazla coverlanmıştı demin de söylediğim gibi Saymadan Garfunkel çok meşhur tekrar meşhur etmişti diyelim bu parçayı ama biz şimdi Carmen McRae yorumuyla dinliyoruz. Peki gelsin bakalım I only have eyes for you. I don't know if it's cloud Sevgiyi laflayacağız dinleyicilerim. Kadın vokal programımızın ilk bölümünü kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizler için seçtiğimiz sadece plaklardan kaydettiğimiz plaklar parçalar eşliğinde. Beşinci parçadayız. Hatta. Şimdi evet beşinci parçaya geldik. Yine hani ilk başta çok fazla kronolojik gitmeyeceğiz demiştik ama birazcık bu ilk program... ...fazlasıyla kronolojik olmuş ee, sırada. Çünkü şimdi Anita O'Day var. Anita O'Day aslında yaş olarak e, belki de daha önce çaldığımız şarkıcılardan, vokalistlerden biraz daha büyük. 1919 doğumlu. Ancak e, meşhur olması diğerlerine kıyasla biraz daha geç. Çünkü 40'ların e, ortalarına geldiğimizde ancak Anita O'Day'in ismine fazlalıkla veya sıklıkla duymaya başlıyoruz. O da Gene, Gene orkestrası evet. ile Müthiş yaptığı evet, çalışmalardan. Ee, Anita Odey'in de e, farklı vokal tekniği, iskiyat tekniği e, ve çok enerjik bir sahne performansı var. E, başka Ahmet var mı senin? Var, var mı söyleyeceğim. söyleyeceğim şey? Gene Orkestrası'yla yaptığında Let Me Off Uptown gibi hit olmuş şarkıyı seslendirmiş ve bu parçayla dikkati üzerine çekmiş ee, inanılmaz bir hakikaten senin söylediğin gibi sahne dinamizmi ve skat söyleme yeteneği evet. var ee, ve en büyük özelliklerinden bir tanesi de caz standartlarını kendine özgü yeniden yorumluyor evet e, çok kendine has bir e, ses rengi veya tınısı mı demek lazım bir evet. sesi var e, Anito değil. E, o yüzden o da hani çok ünlü caz şarkıcıları arasında yerini almış. O da aslında Billie Holiday gibi işte uyuşturucu bağımlısı çok uzun yıllar onunla boğuşmuş. Ama fena da yaşamamış 2006 Evet 2000, 2006'da Los Angeles'te vefat etmiş. Vefat etmiş. Evet. Doğumu Chicago Evet. 1919-2006 bayağı, evet, bayağı evet, fena da Evet. evet e, çok ve, cesur yorumları var. Kendine özgü bir ses rengi var. E, bu demince bahsettiğimiz skat söyleme yeteneğine çok bambaşka bir boyut katıyor söylediği e, performanslarda. E, ve bir de çok geniş bir caz repertuarı var. Evet. E, çok fazla da cazcı ile çalışmışlığı var. Çok farklı e, plaklar da ben hani şahit oldum. Neredeyse bildiğimiz bütün meşhur e, caz e, ustalarıyla çalışmış bir vokalist Anita O'Day. Asıl, Beni, asıl ismi de ne biliyor musun? Anita Bell Colton. Onu bilmiyordum. Ben ama onu araştırdım. Baktım. Bir, hani takma isimlerinin haricinde başka isimleri um, var mı diye güzel, bakıyorum. İlginç. Aa, swing ve Bebop bunun en feti, evet, evet. en böyle 40'lar 50'ler evet, doğru ne evet. e, geliyor biz de, peki evet, e, şimdi biz Anito O'Day'den ne seçtik e, I've arka, got the world on a string, string diyecek diye. Anita O'Day. bu da bir e, aslında 30'lu yılların bestesi e, işte o meşhur Cotton Club sahnesinde söylenen parçalardan bir tanesi Cap çok meşhur ettiği ee, bir, bir parça par parmağıma, keyifli bir parça. parmağıma dünyayı doladım parmağıma taktım falan Gibi diye şey, böyle evet, bir, bir şarkı var evet, evet aynen evet. aynen ee, hoş bir parça hep birlikte dinleyelim sonra tekrar sizlerle birlikteyiz I've got But the world on a string, sitting on a rainbow, got the string around my finger, lucky me, can't you see I'm in line? got the world on a string I can make the rain go any time I move my finger Lucky me Can't you see I'm in love Life is a beautiful thing Long as I hold that string, I'd be a silly. So what? So if I should ever let go, I've got the world on a string. String around my finger. What a world! What a life! I. laflayacağız dinleyicileri. Sevgili Atilla Aygin'in ve ben Ahmet Görsev Kadın Vokal programının volüm 1'inin kayıtlarını yapıyoruz. 5 evet. ee, tane sanatçıyı geride bıraktık. Billy Holiday ile başladık. Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Carmen Macri, Anita O'Day. Şimdi gelen sanatçıyı da asıl ismiyle söyleyeceğim. Yuniş Katlin Weymon... Tabii bu hiçbir canse bir şey ifade etmeyecek. Etmeyecek, evet. Şimdi hemen şeyi bozmayalım. <gülüyor> <gülüyor> ee, Kar Kuzey Karolina'da doğmuş. 1933'te ilk defa doğduğu kıtanın dışında Fransa'da hayatını kaybetmiş bir sanatçıdan bahsediyoruz. 2003'te ve çok enteresan. 2003'te hayatını kaybediyor. Ee, bu da diğerleri gibi hep işte kilise, bu kilise ne insan evet. yetiştirmiş ya evet, bu kilise koronaları. Evet, evet müziğe olan yeteneği, tutkusunu, şu bu buna giderken eğitimin yarı da bırakmak zorunda kalıyor. Çünkü e, okul masraflarına çok geliyor, ağır geliyor okul masrafları ailesine. Bu yani, hepsinde böyle bir geçmiş var. böyle evet, bir geçmiş. yani. Ya ben şimdi düşünüyorum da şey olmuyor, olmuyor ya. Yani. Biz o keşke hani okumasaydım da böyle bir şey olsaydı <gülüyor> daha iyiydi <gülüyor> diyesim geldi neredeyse. Piyano çalıyor. Evet çok da iyi bir okula gidiyor aslında. Juilliard'a gidiyor. Evet evet. Ama dediğin gibi ekonomik sebepler yüzünden Bırakıyor. tamamlayamıyor evet. Aslında Eunish, Katlin Raymond'un ismi nedir? Atilla. Nina Simon. Evet. Ya, çok sevinasim Nina Simon. Evet. evet. Şimdi Nina Simon'un müzik kariyeri işte ekonomik nedendenle okuldan ayrıldıktan sonra bayağı böyle hani yani batakane diyeceğim yerlerde piyano olarak ve şarkı söyleyerek hayata atılıyor. Yani en azından profesyonel kariyeri bu şekilde başlıyor. Ve o sırada aslında Nina Simone adını da kullanmaya başlıyor. Evet 1958'de Sanatçı. çıkış yapıyor. I love you. Proge evet. bu parçayla yapıyorum. Evet. Fakat bir şey söyleyeyim Benim bu kadını hayrandığım nereden geliyor biliyor musun? Nasıl? İnanılmaz bir insan hakları savunuşusu. İnanılmaz bir aktivist. Evet. İnanılmaz yani. Aslında belki hani şarkı söylemeseydi bile. Evet aynen. Bu, yani şarkıcılığı ne, mı bu mu gibi. daha öne gelir diye tartışılabilir bile neredeyse. Çok çok aktif o konularda. Ee, hem yani sahnede iki duruşuyla hem kendi hayatındaki evet, duruşuyla, politik duruşuyla da e, Bayağı da aslında bu hani işte Afrika'lı Amerikalıların haklarının belki de hani belli bir noktaya gelmesinde büyük emekleri geçen bir e, bir sanatçı Nina Simon. Şimdi ondan e, hoş bir parça dinleyeceğiz. Ya Nina Simon şimdi uh, Don't Smoke in Bed diyor. Evet. Ama Şimdi, eskiden olsaydı şöyle derdim, ya yatakta sigara içmenin de keyfi bir başkadır. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, şimdi artık içinde, evlerin içinde bile sigara içmiyoruz, Kim kapalı ya, yerlerde yani? içmiyoruz. Fakat Nino Simon'un bir özelliği de hem jazz söylüyor, hem blues söylüyor, hem soul söylüyor, hem R&B söylüyor. Evet. De üstünü üstlük hepsi yetmiyor folk söylüyor. Folk söylüyor evet. Evet, her tarakta bezi var. Her tarakta bezi var. var. Peki Nina Simon'dan gelsin. Gelsin bu Pegili'nin meşhur ettiği bir parça aslında 1947 yılında ondan yaklaşık 10 yıl sonra Nina Simone söylemiş ama tabii şu anda hani bu parçayı telaffuz ettiğinizde genelde hep Nina Simone versiyonu akıllara geliyor. Evet. Biz de o yüzden sevgili Nina Simon'dan seçtik bu parçayı Don't Smoke in Bed. <Gülüyor> I left a note on his dresser and my old wedding ring with thee. Sevgili laflayacağız dinleyicilerim Programı son hızıyla devam ediyor. Kaç parça yaptık Ahmet? Altı, Altı parçayı parça geride yaptık, bıraktık. bıraktık. Evet, Yedinci yine parça klasik sekiz parçamız olacak. Bu akşamki programda da Kadın mokaller programının ilk bölümünü dinliyorsunuz. Şimdi sırada Shirley Horn var. Shirley Horn da döneminin en iyi... Vokalistlerinden 1934 Washington doğumlu hem vokalist hem piyanist bir sanatçı. Aslında ilk kariyeri de piyanist olarak başlıyor vokalden önce. O da jazz standartlarını ve onun yanında kendi yaptığı besteleri de kaydetmiş bir vokalist ve hem vokalist hem piyanist onun da tabii çok kendine has böyle bir e, dokunaklı bir vokal e, tekniği var evet. 60'larda 70'lerde o da aslında birazcık hani kariyeri daha geç e, oluşmuş diyebileceğimiz sanatçılar arasında çünkü 60'lardan sonra yavaş yavaş e, adı duyulmaya başlıyor 70'lerde oldukça popüler oluyor ee... Bir, bir özelliği de bir tanesi e, Shirley Horn'un sesini bir enstrüman gibi kullanıyor. Çok Tonlarıyla duygusal inanılmaz bir zenginlik yaratıyor ve e, sahne duruşu da çok enteresan. Herkesi böyle duygusal derinliğe ve böyle bir sakinliğe e, yönlendiren evet, bir sahne duruşu var. var. Evet dinlerken biraz şey yapılıyor hissediliyor zaten o evet. Ee, ve tabii ki e, sen de Micek bahsettin. Aslında inanılmaz bir piyanist. Daha sonradan e, vokal şeyine geçiyor. Evet, evet. E, tarz, vokale başlıyor evet, daha sonradan. Evet. 70'lerde başlıyor. 70'lerde başlıyor. Evet. Aslında çok hani şöyle horn'lu şöyle horn olması da 80'lerle birlikte oluyor. Yani bu da enteresan çünkü 80'leri düşündüğün zaman hani çok Shirley Horn ve o ekole e, fazla yakın olmayan bir caz dinleyici kitlesi var ama Shirley Horn onları da bir şekilde etkilemeyi ve etkisi altına almayı başarmış bir vokalist. Evet, 1934'te demin senin söylediğin gibi Washington D.C'de doğuyor. Ondan sonra da 2005'te gene Washington hayatını D.C'de kaybediyor. hayatını kaybediyor. Evet, Bende bir not var, Harvard Üniversitesi diye. Bunu bununla ilgili pek bir şey bulamadım. Orada bir bir eğitim almış bir şey yapmış galiba daha sonra. Ya utta bilmiyorum. Bir müzikle ilgili eğitim müzikle almış olmuş, olabilir, olmuş, olabilir. Ben evet. de çok o öyle bir bilgiye hakim değilim. Şöyle horn hakkında e, bir, bir şey sallamış olmayayım yani. Evet. Ben de sadece öyle bir bilgi şey ettim. Arkasına baktım. Ona onunla ilgili pek bir şey bulamadım. E, şöyle ondan bir parça gelecek şimdi ee, zaten e, hayatının büyük bir bölümünü New York'ta evet, geçirmiş New York'u çok New York seven çok bir sanatçı. sanatçı O, ona belki ithafen yazmış olduğu bir parça, parça New York's olabilir. My Home evet. diyeceğiz 1979 albümünden A Lazy Afternoon'un albümünden e, keyifli bir parça parçadan sonra tekrar birlikte biz sizlerle Listen, all you New Yorkers, there's a rumor going round That some of you good people gonna leave this town But you better consult with me before you go Cause I've been all these places and I know Chicago's all right. it's got Wrigley feel And Soldiers feel and Marshalls feel And it's on a nice lake But it hasn't got the Hansons in the park It hasn't got the subway after dark. That's why New York's my home. Never let me leave it. New York's my home, sweet home. Hollywood's got movie stars and shiny cars and cocktail bars and a wonderful climate, they say. But it hasn't got a handy subway train. You seldom find a taxi when it rains. That's why New York's my home. Keep your California, New York's my home, sweet home. Lots of people like St. Louis. It's got lots of shoes and the St. Louis blues And one of our large rivers run by But it hasn't got the opera and the Met It hasn't got a famous string quartet That's why New York's my home Not a place to visit New York's my home, sweet home So save your time and trouble I said save your railroad fare I said save your time and trouble baby Save your railroad fare When you leave New York City you ain't gone nowhere dinicileri kadın vokal programının son parçasına geldik evet, ilk, ilk, bölümün, ilk bölümün son bölümün, parçası volüm 1'in son parçasına parçası. geldik ee, son parçasının sanatçısı Eta James 1938'de Los Angeles'ta doğuyor 2012'de Kaliforniya'da ölüyor bütün bunların ortak tarafına baktığımızda hepsinde bir kilise geçmişi var Evet, James'e yani. de öyle bir şey var. Demek evet. ki evet, o dönemin özellikle kadın vokalistlerinin orası herhalde bir ilk okul gibi düşünmek lazım. Yani evet. İlk okul ilk okul derken hani şey ilk ilk hayata, eğitim ilk aldıkları, eğitim. Evet, evet müzik müzikal anlamda Bu, ilk eğitim aldıkları evet. yer. İşte burada şey faktörü devreye giriyor. Bir tarafta kilise var, kilise de koro var bir tarafta imamat tip var orada da korusuz solusuz diyorlar koro olduğu için evet tabi olduğu için işler başka bir yere gidiyor tabi e, işte o da tekrar şeyle başlıyor koruyla başlıyor e, kariyeri çok farklı şekilde geçiyor e, blues söylüyor solcu söylüyor caz gibi türlere giriyor rock and roll söylüyor, gospel söylüyor. Evet, çok enteresan. R&B söylüyor. Evet, aynen. Ee, ve genç yani yaş ne kadar yaş çok evet, çok zengin bir e, müzik şeyi var. Etta James'in e, yeteneği var. E, tabii bu çok aslında genç yaşta çok yani genç değil, küçük deneyebilecek yaşlarda e, Johnny Otis tarafından keşfediliyor hatta. Yani 15-16 yaşlarında keşfediliyor Eta James. Evet. Ee, ve 50'lerin ortasından itibaren de çok iyi işler yapıyor. Hatta belki sevgili dinleyiciler Eta James'in etlast hatırlayacaklardır var. çok meşhur. Tel Mama. Mama var, evet. Hydrader evet. Go Blind var, çok hani hakikaten hiç şarkıları var. Hani bunların bir sürü e, de ödül kazanıyor. E, öyle, evet. evet, evet. Ee, yani %100 caz jazz şarkıcısı demek ne kadar doğru bilmiyorum ama hani çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir vokalist olduğu kesin. Ama yaptığı her işi de yani jazz da buna dahil olmak üzere çok güzel ve başarılı işler öyle de imza atmış bir e, şarkıcı. Evet. Şarkılarını böyle çok derin ve tutkulu, duygusal yoğunlukta seslendirdiği için böyle bütün dinleyicilerin damardan e, içine dokunan bir onlara deneyim bir e, performans sunuyor. Sunuyor evet. Etta evet. e, James'in evet öyle bir özelliği var. E, şimdi biz tabii bir e, yani, şey ilave edeceğim. Tabii. E, bu farklı türleri söylediği için işte bunu saydık blues, soul, R&B, rock and roll, gospel. Bütün bunları söylediği için de dinleyici kitlesi yelpazesi çok geniş, geniş tabi evet, evet. Diğerlerine evet. göre yani. Sadece caz dinleyen dinlemiyor başka kişileri. Evet, evet. dönemin bütün güzel. nabzını tutmuş gibi aynen, diyebiliriz, Aynen, evet, çok doğru bir şey sevse. için, evet. Dönemin bütün nabzını, nabzını tutmuş. Tutmuş. tutmuş. Güzel söylüyorsunuz. Ya ama Dinlam. yani iyi de tutmuş yani. Öyle boşta tutmamış. Evet. Şimdi son parçamız yine çok hani klasikleşmiş bir jazz parçası. Stormy Weather diyeceğiz. Ee, şimdi bu bu tarz parçalara Torch Song deniyormuş. Yani Fener parçası gibi bir şey. Ee, ben de onu araştırırken şey yaptım. Denk geldi. Bu Torch Song da umutsuz aşk şarkısı demekmiş aslında. Evet. Ee, şarkısı 1933'ten bu, bu parça ee, yani Eta James'in doğum yılından bile eski bir parça seslendiriyor ee, Ted Gohler'in e, sözlerini yazdığı ee, bir enteresan bir notum da var bu sözlerin orijinal e, yani kağıt parçası Ted Gohler'in yazdığı kağıt parçası Açık artırmada. Artırmada 100 bin dolara satılmış Stormy evet. Weather'in sözleri işte bundan İnç. sonra eğri oturup doğru düşünün bir kağıt parçasına güzel Sözler bir söz yapacağız. yazarsanız 100 bin dolar 30 da çarpacak olursanız zengin oldunuz <gülüyor> biz Eta James'den dinliyoruz Stormy Weather Stormy Weather'i dinleyeceğiz dinledikten sonra da bu programı sonlandırıyoruz. Sonlandırıyoruz. Önümüzdeki hafta önümüzdeki hafta Kadın iki, Vokal 2, Volüm 2 yapacağız. Volüm 2 var. sonra bir konuklu bir program aramız olacak. Evet 3 ve 4'ü de ondan sonra. Ondan sonra iki, yapacağız iki tek haftada tekrar. yapmış olacağız. Herkese güzel bir hafta olsun. İyi haftalar, iyi geceler. Bol müzikle kalın. Sevgiyle kalın. Kadın vokalle kalın. No sun up in the sky, stormy weather Since my man and I ain't together Keeps raining all, all of the time Oh yeah Life is bad weather. And I just can't get my poor self together. Oh, I'm weary all of the time. The time. He walked met me. My daddy ain't together Atilla Ne yapacağız? Joy'caz da laflayacağız.